Başka gelecek olanlar var mı? Şöyle tanrı. ve nesta'inuhu ve ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fe la ve illallah la abduhu ve وحلل اقطه من لساني يفقهه قبلي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اهli sunnetin esaslarından 21. bu hafta Allah nasip ederse inşallah irdeleyeceğimiz Barbarı Şerhü Sunnesinde 21. madde olarak diyor ki bu aftalu hadil umme ve'l umme kullaha ba'de'l enbiya sallallahu aleyhi ecmaîn bütün ümmetlerin ve bu ümmetin en faziletlisi peygamberlerden sonra tabi ki peygamberlerden sonra bütün nebilerden sonra selam hepsinin üzerine olsun Ebu Bekir Fümme Ömer önce Ebu Bekir'dir sonra da Ömer'dir şimdi burada Fümme lafzı kullanması ehemmiyet ifade ediyor sonra demesi çünkü bunların fazilette bir sıraları var peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan sahih hadislerde Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanının ümmetle tartıldığını ve Ebu Bekir'in imanının ümmete ağır bastığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Daha sonra Ömer'in imanının tartıldığını sonradan Ebu Bekir'in imanının alınık bir kenara konup diğer geri kalanların tartılmasıyla da Ömer'in imanının radıyallahu anhu ümmete ağır bastığını bize bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman.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 Ali radıyallahu anhu'dan hilafeti aldıklarını bu kadar sene Ali radıyallahu anhu'nun takiyye yaptığını söylüyorlar. O yüzden imanın 7. şartı takiyyedir diyor Şiiler. Aynı şekilde Şia Ali radıyallahu anhu hakkında garip garip rivayetler naklediyor. Kulayni el-Kafile'nin yazarı Kulayni Ali'nin radıyallahu anhu'nun önce biat etmek istemediğini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 Ümmetin en faziletlisi Ebubekir, Ömer ve Osman. Hâkaza rivayetle bize an İbn Ömer radıyallahu anhu. Bu sıralama kimden rivayet edilmiş? İbn Ömer Abdullah İbn İbn Ömer'den sahih rivayetle bize kadar gelmiş ki ümmetin fazilet sırası budur. Gal dedi ki İbn Ömer: "Kunna naqulu ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inna hayrun nâsi ba'de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ömer ve Osman." i̇bn Ömer böyle dedi. Biz peygamberin arasında yaşarken, peygamber bizim yanımızdayken bize beyan etti ki, biz biliyoruz ki bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dır. فَلَا يُنْكِرُهُ بِذَلْكَ النَّب۪ي سَلَّمْ فَلَا يُنْكِرُهُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu inkar etmedi. Bunu reddetmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sıralamayı, bu fazilet sırasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmedi diyor. ثم الناس بعد peki bunlardan sonra insanların en faziletlisi kimdir iman bakımından Allah'a yakınlık bakımından Ali, ve Talha ve Zubeyr ve Sa'd ibn Abi Waqqas ve Sa'id ibn Zeyd ve Abdurrahman ibn Avf ve Abu Ubeydah ibn el-Jarrah ve kulluhum yuslihu lil-hilafa Bu sayılan isimler Sahabenin en faziletlileri Ebu Bekir, Ömer ve Osman'dan sonra. Ve bu saydığımız Ali, Talha, Zübeyr bunların hepsi nedir? Halifeliğe yatkındır. Halifelik noktasında ehliyet sahibidirler hepsi de. Hepsi de aynı ölçüdedir Ali, Talha, Zübeyr. İşte bu yüzden Şiiler birçok rivayetlerinde Hazreti Talha'yı, Hazreti Zübeyr'i çok kötü bir şekillerde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 Sonra ef'l-i münaseb ba'da bunlardan sonra insanların en faziletlileri ashabu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-kurunul ula birinci asırdır ilk asırdır yani peygamber sallallahu aleyhi ve ile beraber olan 50 diba'te fehimul muhacirun el-evvelun ansar muhacir ve ansar bu ümmette bu sayılan isimlerden sonra en faziletli insanlardır. Hani bir tartışma var. İbn Teymiyye de fetvalarda bunu naklediyor. Sahabeden sonra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 was sab was sabiqun al min al-muhacirin ve o muhacir ve ensardan olan ve onlara güzellikle tabi olanlardan radiyallahu anhum ve radi anhu Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldular bu yüzden ümmetin bu saydığımız isimlerden sonra en faziletlisi ensar ve muhacirdir wahum men daha sonra kimdir Onların içerisinde de iki kıbleye namaz kılanlardır. Çünkü ilk kıble neresiydi? Heh, Kudüs'tü. Daha sonra Mescid-i Haram olan Kabe'ye çevrildi. O topluluk içerisinde de iki kıbleye namaz kılanlar onların en faziletlileridir diyor. <gülüyor> Bunlardan sonra kimdir en faziletlisiyiz? Sahbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavmen av av sene av akal min zelik av akthar <gülüyor> Bazıları vardır ki bir gün Rasulullah yanında bulunmuş, bazıları var bir ay bulunmuş, bazıları var bir sene bulunmuş, bazısı var ömür boyunca bulunmuş. İşte bunlar ne kadar peygamberle bulunduysa faziletleri de o kadardır bunların. Ne tarahm aleyhim, hepsine rahmet okuruz diyor. Wanad kurufadlihim onların faziletlerini zikrederiz bizler. Wanakufu anzelilihim onların zellelerinden elimizi çekeriz. Neden bunu diyor şimdi burada? Zaten Şia buradan sattılar. Sahabenin yaptığı zelleleri anlatacağız, kınayacağız diye sahabeyi tekfir boyutuna götürdüler. Örnek bunlar ehli sünnetin rivayetleri de şimdi bu aktaracaklarım inşallah. Hazreti Fatıma Ebubekirle tartışmış. Radiyallahu anhuma. Niye tartışıyor? Medine'de bir hurmalık var. Diyor ki babam bana bıraktı bunu diyor. Babamın mirasıdır. Ebu Bekir radıyallahu anhu da diyor ki o peygamberin malı değildir. Peygamber miras bırakmaz. Peygamber ailesine miras bırakmaz. O beytül malın malıdır diyor. Bu mal Beytülmal'a döndürülmelidir diyor. Aralarındaki bu tarla anlaşmazlığından dolayı Ebu Bekir radıyallahu anhu ile Ayşe radıyallahu anha bir dönem küsüyorlar. Fatıma, Fatıma özür diler. Küsüyorlar. Buradan kefere şia neyi çıkartıyorlar? Bak diyorlar biz diyoruz ya zaten size Ali, Fatıma ve ehl Beyt, bu ehli Sünnet'e karşı savaşmışlar, onları tekfir etmişler, onlardan beri olmuşlar. Aha delili diyorlar sizin kaynaklarınızdan. Halbuki bu vakıaya şöyle bir İslam nazarıyla baktığımız zaman Velev ki Ebubekir Bekir zulm ile Fatıma'dan bunu almış olsun. Ki öyle bir şey söylemiyoruz. Veya Hz. Fatıma hakkı olmayan bir şeyi zulmen talep etsin haşa onu da demiyoruz.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 Bunlar da insan oldukları için o yüzden dedik ki wanakifu anzalilihim onların zellilerinden biz elimizi ne yaparız çekeriz. Wa lanasku rahmad minhum illa bil khair onlardan birini sadece khairle anarız. Li kabil Rasulullah sallallahu aleyhi sallam Peygamber'in şu sözünden dolayı idadukuraz her biif emsiku Rasulullah sallam diyor ki ashabım zikredildiği zaman dilinizi tutun ashabıma karşı dilinizi tutun. Öyle insanlar tanıdık ki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 hakiki Kur'an olmadığı sonucuna vardı. O yüzden El hukumatil İslamiyye kitabında Türkçe'de tercüme edildi. Humeyni kendisine sorulan bir fetvada şöyle soruluyor. Elimizde hakiki Kur'an yok. Osman'ın ile amel etmek caiz midir diye soruyorlar Humeyni'ye. O da diyor ki Mehdi, İmam Mehdi mağaradan çıkıp hakiki Kur'an'ı getirene kadar bu Kur'anla amel etmek caizdir diyor. Sahabeye getirilen şüphenin sonucu nereye varıyor? İslam dinine şüphe getirmeye varıyor. Ne dedi? Resulullah'ın bu sözünden dolayı biz susarız. Ve kâle Sufyan İbni Uyeyne Sufyan İbni Uyeyne dedi ki من نتقى في أصحاب رسول الله بِكَلِمَةٍ sahibu hawa. Her kim Resulullah'ın ashabı hakkında Sufyan İbni Uyeyne emiril mu'minin fil hadistir Mekke'nin fakihlerindendir Hicri 40'ta yaşamış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 ve sema ve ve 22. kaide 22. asıl ehli sünnetin esaslarından imamlara işitmek ve itaat etmektir Allah'ın sebep ve razı olduğu şeylerde. Ve men waliye'l hilafeti Müslümanlar kimde icma ettiyseler kime halifeliği verdiyseler kime velayeti verdiyseler ve ondan razıysalar o emir müminindir. Müminlerin emiridir o. يَحِلُّ يَب۪ يَب۪ لَيْلَتَ لَيْلَتَ لَيْلَتَ لَا يَحِلُّ an أَنْ يَب۪يتَ لَيْلَةً وَلَا yur'a an, لَيْسَ عَلَيْهِ اِمَامٌ بِرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا Ve diyor ki hiçbir kimsenin bir gece dahi bir emire biat etmeden gecelemesi helal değildir. İster o emir facir olsun ister o emir iyi bir insan olsun, salih bir insan olsun fark etmez bir gece dahi emirsiz bir insanın gecelemesi helal değildir, haramdır. O yüzden Resulullah salsam kim bir emire biat etmeden ölürse cahiliye ölümü üzeri ölmüştür diye tehdit edici naslarda bulunmuş. Vel hac vel ghezve ma'al imam madin ve salatul cüm'a halfe hum ca'izatun. Hac, savaş, hepsi neyle yapılır? Bir emirle, bir imamla yapılır ve Bunların arkasında cuma namazı kılmak da caizdir. وَيُسَلِّهِ بَعْدَهَا سِتْتَ Ve cumadan sonra altı rekat namaz kılınabilir. يُفْسِلُ بَيْنَ كُلُّ Her iki rekat birbirinden ayrılarak هَاكَذَ "Kale Ahmed ibn Hambel", Ahmet ibn Hanbel. Hanbel böyle söyledi diyor. Şimdi burayı iyice açacağız inşallah. Çünkü içerisinde çok mühim, çok önemli meseleler var. Birinci getirdiği nokta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 Bizim şeyhımız Mukbil İbni Hadi, Rabi Elmedhali, Abdullah İz-i Ali Reis, bunların hepsi Suud'da şu anda yaşayan, bu asırda yaşayan. Ve inancını, itikadını Allah'ın kitabıyla değil de yöneticilerinin onları emrettiği şekilde insanlara beyan eden alim kisvesindeki şeytanlardır, inatçı şeytanlardır. Şeytanlar bunların nisanlarından konuşur. Bunların isimlerini zikrederek diyor ki,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 İmam-ı salih de olsa fark etmez insanın biyatsız gecelemesi haramdır dedi. Ve bunlarla cuma namazı kılınır deyip cuma namazının son sünneti hakkında da İmam Ahmed'in sözünü nakletti ki 6 rekat kılmak bunlar Resulullah'tan zikredilmiş. Başka bir rivayet daha var. Eğer mescitte Resulullah Sassam sünneti kılarsa 4 rekat kılarmış evine dönüp sünnetini kılmaya niyetlenirse 2 rekat şeklinde kılarmış. 23. esas ehl-i sünnetin zikredilen ve hilafet-i halifelik nerededir? Kureş kabilesindedir. İle en yenzile İsa ibn Meryem, Meryem oğul İsa nuzul olana kadar, inene kadar halifelik Kureş'tedir. O yüzden Ebubekir halife seçildi. Ensar ve muhacir oturdular peygamber vefat edince Medine'de bir hurmalığın altında peygamberin cenazesi daha toparlanmamış. Niye? Bak emirliğin ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor sahabenin yanında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 ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'den bahsettiği hadislerde diyor ki ümmet benim soyumdan benim neslimden biri şey yapacak. İsa'ya namaz kıldıracak. Hadisler rivayetler var. İsa aleyhisselam Mehdi imamına geçirecek ve namaz kılacaklar. "Vaman kharaca ala imamin min a'immetil muslimin her kim müslümanların imamına karşı çıkarsa fehuve harici. O haricidir. Kat <gülüyor> şakka asl muslimine ve halafa al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 Irak Irak'ta bir bölgedir. Hariciler Müslümanları tekfir ettikten sonra Harura bölgesine çekilmişlerdir. O yüzden Haruriye'dir bir isimleri de. Onların başlıca üç tane fırkası var. Haricilerin başlıca üç fırkası var. Kağıt kalemi olanlar bunları not alsınlar. Bukhari değilsiniz, aklınızda kalmaz bunlar. Bir ezari kadır, birinci fırkası ezari kadır. وَهُمْ اَتْبَعُنَا ibn el Azraq. Nafi ibn-ül Ezrak'ın etbağıdır bunlar. Tabileridir bunlar. Ve bunlar Abdullah ibn Zubeyr'in halifeliği döneminde ortaya çıkmışlardır. Kim? Abdullah ibn Zubeyr Haccacın şehit ettiği e, sahabedir. Aynı şekilde hangi sahabedir? Resulullah'ın hacamat kanını içen ve Resulullah s.a.v. bu bedene vallahi cehennem haram olmuştur dediği sahabedir Abdullah ibn Zubeyr. Onun döneminde Ezareka fırkası ortaya çıkmıştır.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 en önemli özellikleri rejmi inkar etmişler demişler ki rejim diye bir şey yoktur zina yapan evli taşlanmaz komik bir durumdur ki bugün rejim, yani rejmi inkar eden adamlar bize hariciliyor ikinci bölümü en necdet, necdiler var bunlar haricilerin önemli üç fırkasından ikincisi bunlar da Necde ibne amir el hanifin etbağı onun tabileri bunlar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 Zaten ilk akidede tevhidde Cahalet özürdür diyenler bunlar İslam tarihinde. İkametü lüt yapılmadan kişi tekfir edilmez diyen taife bunlardır. İkincisi, aynı şekilde kendileri muhalefet eden o sahabe ve Müslümanların yaşadığı dar içinde darül küfür değil, bura darun nifaktır demişler. Bunlar münafık demişler. Öyle bir isimlendirmede bulunmuşlar. Bunlar aynı şekilde demişler ki, büyük günah işleyen adam demişler,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 Hapislere doldurup işkenceler yapanlar Allah'ın düşmanlarıdır. Her ne niyetle, kasıtla o devlet başkanlığına gelseler de fark etmez. Bunlar Müslümanların emiri değildir. Allah ayette ne diyor? Ya yalle dinameni ati Allah ulul minkum. Sizden olan emir sahiplerine de orada minkum ibaresi var. Sizden olan yani Müslüman olan Allah سبحانه و buna vurgu yapıyor. Müslüman olan emir sahipleri yoksa kafir emir sahipleri bizim emirimiz değildir. Ee, Suriye'nin en büyük alimi İslam fıkı ansiklopedisi diye Türkçe'ye çevrilen zaman gazetesinin dağıttığı ve dünyanın en çok satan fıkıh ansiklopedisi olan İslam fıkı ansiklopedisinde e, onun yazarı olan Vehbe Zuheli gibi bir adam telefonla arayıp sorulduğunda bizim emirimiz yok kime biade edeceğiz?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 Yardımcılarının şerrinden sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuzluyuz. Şimdi sormak istediği, eşhedü istediği bir şey olanı yapacağız inşallah. Bir bu...